Harcamaktan korkmayacak. Yani işin sayısal tarafı ayrı, bereketi çok daha ayrı. Yine Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا <gülüyor> تُنْفِقُوا Yapmış olduğunuz hayırlar kim içindir? Kendiniz içindir. Yani kendinize yapıyorsunuz ey insanlar. Başkasına karşıya değil.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 ulaşacağı anda tekerleğin patladığını düşünün. Gidemiyor. Buna günah yazılıyor mu? Yazılıyor. Yahut da bırakın arabasını atlamasını hadiste gelecek o 3. ve 4. kısımlarda allah Teala adama mal vermiş mülk vermiş adam onu nerede kullanıyor? Allah'ın gazabında kullanıyor. Diğer cahil de Allah'ın ne mal verdiğini, akıl verdiği, ilim vermediği cahil de bakıyor buna. lan diyor be vay be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 Allah tala diyor bana da verirse ben de diyor onun gibi ne yaparım? Hayır yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım. Sanki o zenginin yaptığı hayran abiyo niyette ortak oluyor, niyetinde karşılığını alıyor. Bu çok önemli. Oma tumfi kumin hayrin yuafa ileyikum ve edilmeyecek, yaptığınız iyiliklerin karşılıklarını alacaksınız diyor Allah tala. Bakara suresi 272. ayette. Yine bakara suresi 273te amma tun fekum min hayren Allah bihi alim. Yapmış olduğunuz her hayrı Allah Teala ne yapmaktadır? Bilmektedir. Evet, ilk hadise gelelim. İbn Mesud hadisi radiyallahan anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal la hased illa fisneteyn. Ancak diyor şu iki şeyde haset vardır. Tabi haset buradaki manası kıpta.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 eğer bu hasede sahip bir insansan amellerine ne yapıyorsun sen? Bu hasede yediriyorsun. Buradaki hadisteki haset hangisi? Gıpta. Yani sende de olmasını istemen. Bu konularda diyor gıpta edilecekse şu iki konuda diyor gıpta edilsin. Ne o? "Raculun ata'allahu malan fasallatuhu ala halaketi fil hak." Allah, Allah Teala'nın mal verdiği bir adam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 ve bu ilmi de insanlara öğreten kimseyi ne yapabiliriz? Gıpta edebiliriz. Yani bu iki insan da olanları bir, biz de arzularız. Biz de isteriz. Gıpta edilecekse bunlar edilmeli. Yine İbn-i Mesud hadisi radıyallahu anh, Kale, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tabi niyetle alakalı olarak Hande Bin'den dedi ki niyet çok önemli. Rivayetler var. Diyor ki Zannese Muaz ibn Cebel radıyallahu anh İnni ahtesibu halallah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 kuzun yoldan gider, yürüyerek gitmeye çalışır, erken gitmeye çalışır. İkisi de yürümüştür. Birisi çok eziyet almıştır, birisi farkında değildir olayın. Bunlar önemli hususlar. Yine Abdullah bin Mesud hadisi diyor ki: "Kale kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey hüküm malı varisi, en çok neyi sever?" ashabına diyor ki: "Hanginiz diyor, kendisinde kalacak olan miras malını şu anda sahip olduğu maldan daha çok sever?"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 Üçüncü hadis an adib nebi hatim, an rasulullah sallallahu aleyhi bi şöyle buyuruyor, diyor ki, ateşten sakının, velev ki bir hurmanın yarısı olsa bile. Yani yaptığınız hayır küçümsemeyin. Hatırlarsanız rivayetleri, yapılan hayırın küçümsememesi lazım. İnsan bu konuda azimli olması lazım. Bu azdır, bu küçüktür diyerek küçümsemeden Allah yolunda. Konu başlığına da uygun olarak Kerem sahibi cömert olması lazım. Cabir radıyallahu anh diyor ki Cabir ibni Abdillah Kale Masu ile Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme şey enkat fe kale la Ahlaka bakın arkadaşlar. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir şey istendiğinde ne yapmazdı? Hayır. Demezdi. Yani cömertlikte zirve. Ve rivayette olduğu gibi ve ecvede ve kenar Resulullah'ın ecvedin nasi ne diyor? Rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertidir. diyor. acaba da ma yekunu fi Ramazan. Ve Ramazanda ne vardı? daha da cömert olurdu. Ebu Hurayra hadisi 5. hadis. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ma min yevmin yusbihu al ibad fihi illa malakan yanzilani. Diyor şeyle bir müjde veriyor.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 Sına çıkmıyorlar. Her sabah iki tane melek miyor? Her gün yılmadan, yorulmadan, görevleri ne? Şu sözleri söylemek. Allahım <gülüyor> aati Allahım infak edene. Allahım senin yolunda harcana ne yap? Harcadığını yerine koy. Yani infak etmek bu kadar basit bir şey diyor arkadaşlar. Meleklerin duasını alıyorsun. Ve yuul ahar meleğin diğeri de diyor ki, Allahım aati munsiken telefe. <gülüyor> Allahım tutan.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 يَبْنَ آدَمْ أَنْفِقْ يُنْفَقْ عَلَيْكْ Enfik Ne yap? Ey Adem oğlu infak et. Ey Adem oğlu tutma harca. يُنْفَقْ عَلَيْكْ Sana ne yapılsın? İnfak edilsin. Sana da verilsin. Yani sana bir şeylerin Allah katından gelmesini istiyorsan sen de ne yapacaksın? Harcayacaksın, vereceksin. مُتَّفَقُنْ عَلَيْكْ 7. hadis Abdullah i̇bn Amr i̇bn al As radıyallahu anhuma enne racunan se'ele Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyul islami hayrun bir adam gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zahir amelleri soruyor. Yani diyor, Hangi zahir amellerin hayırlıdır? En hayırlısı nelerdir? Bunları öğret bana diyor. Diyor ki aleyhissalatü "Tut tut'imut ta'ame ve takra'u selame ala men arafta ve men lem ta'rif ne yapacaksın? Ne yapacaksın?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 Tanıyıp tanımadığın herkese selam vermenler. Rivayetler var. Kıyamet alametilerinden bir tanesi de nedir arkadaşlar? Sadece tanıdık olan kimselere selam vermek. Esselamu alel marife. Yani tanıyorsan selam verip, tanımıyorsan selam vermiyorsan bu kıyamet alameti. Bugün gördüğünüz, yaşadığınız tamam. üzere bu tahakkuk tamam. etmiş durumda. Yine Abdullah i̇bn Amr i̇bn As diyor ki, Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,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 onlar ne yapmazlar? Bu kimseye o ihtiyaçlarını ödünç olarak vermezler. İşte ma'un budur. Ma'un on diyoruz ya. Er a'it bu iddin. F'dalik al-leydi ala miskin musallin, an maun Vermezler. Ödünç olarak bir şey vermezler diyoruz. Aleyhisselatü Selam da diyor ki Erba'una khasvaten a'laha menihatul ganem. 40 tane üstün vasıf vardır, özellik vardır. Bunun en üstünü nedir? Ölünç. Al kardeşim buyur, ihtiyacını gör. Ne olmayacaksın? Gönlün dar olmayacak, kalbin cimri olmayacak. Şu ün nefs diyor bana. Yani. Nefis, cimri olmayacak. Yani. Şey olmayacak. Yani. Sıkı olmayacak. Yani. Dünya malının dünyada kalacağını bileceksin geçecek olacağını bileceksiniz. Ma'min <gülüyor> amelin ya'malu bi haslati minha rajaa sevaha ve tasdiqa mawuudaha illa adkhala Allahu ta'ala Bir kimse diyor bu hasletlerden bu güzelliklerden birisini yapar da sevabını Allah'tan umarak yapar da ve Allah Teala'nın karşılığında vaat ettiğini tasdik ederek yaparsa illa adkhalehu Allah biha'l Allah Teala onun yaptığı bu amelin karşılığında o kimseyi ne var? Cennetine koyardı yani. Yani verdiğin küçük bir tornavida olabilir. Birkaç saatlik arabanı emanet vermiş olabilirsin. Başka bir ihtiyacı olan kimseye günlük basit bir şeyin ihtiyaç vermiş olabilirsin niyet ederek Çok önemli bak. Adatul gafilin ibadatul muktasidin.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 Dokuzuncu hadis Ebu Umame Suday İbn Aclan radıyallahu anh قال قال sallallahu aleyhi ve sellem "Yâbne Âdem, inneke en tebdhul el-fadl hayrun leke ev en tumsikahu şerrun leke." Ey Âdem oğlu. Sana diyor verilen maldan artan şeyi tutman senin için şerdir. Onu diyor tebdul, bezletmen, harcaman Allah için dağıtman nedir? senin için hayırdır.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 Malının yarısını vermek istiyor sahibe kızına. Ne diyor? Hayır diyor. Üçte biri, üçte biri diyor ama o bile çok diyor aleset mesela. Yani malını ne yapacak? Miras olarak bırakmayacak kızına, gidecek Sağa sola? Vasiyet olarak bırakacak aleset mesela. Hayır diyor. En fazla insanın ölürken vasiyet edebileceği malının miktarı nedir? Üçte bir. 100 milyarım var dedin ki ben 60 milyarını Falanca derneğe, falanca kuruluşa bırakıyorum. Şer'an bu vasiyet ne yapılmaz? Tenfiz edilmez, uygulanmaz. Yüz milyarın ancak üçte biri oraya verilir. Geri kalanı neren? Kimin hakkı? Varislerin hakkı. Ve lezul ulyâ khayrun minel yedis suflâ. Alttaki, üstteki el, hatırlarsanız geçen haftaki veren el, alan elden nedir her zaman için? Üstündür. Onuncu hadis Enes İbn-i Malik an diyor ki, Kala Masu ile Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al İslam şeyen illa agetahu. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam kim gelip İslam adına bir şey isterse istedi istediyse Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam onun yaptı geri çevirmedi o istediğini ona verdi diyor. Olağaçca ahurajulun fa ahta uganemen beynecebeleyn. Rasulü Vesselam iki dağ arasındaki Vadi dolusu koyun sürüsünü diyor bir adama verdi. Bakın arkadaşlar arkadaşlarca. Cömertliğe bakın. فَرَجَعَا اِلٰى قَوْمِهِ Tabi sürü, aldığı adam sürüyüyor. Düşünsenize, şimdi bize geliyor, birisi diyor ki al diyor şu fındık zaten, beş katlı binanın senin olsun. Fakala ya قَوْمِهِ اَسْلِمُ Yani şimdi o dönemde, o vakitte yani koyundur, devedir bunların ne kadar değerli olduğunu anlamak istiyorsanız çok yere gitmenize gerek yok. Şundan 50-60 sene önce dinleyin şöyle atalarınızı, babalarınızı. Ne diyorlar? İşte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 O inkâr eden birisiyle Müslüman olmak, yürüdüğün illa dünya. Enst diyor ki, ve diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip, sadece ve sadece dünya için Müslüman olan insanlar vardı. Fakat yelbetu illa yasiran, hatta yekun al-islamu ahbe ilahi min ve ma alayha. Çok önemli. Bakın, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın yanına gelip, onun vereceği dünyalık bir şey için Müslüman olan öyle insanlar vardı ki, çok az bir süre geçerdi. Ardından İslam onlara o kadar çok sevimli gelirdi ki bırakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği o karşılık, mükafatı dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha çok sevimli olurdu İslam onlara yani artık umurlarını değil. Dünya dolusu bir şey verseler artık o dini yapmaz bunlar? Değiştirmez. İşte kalplerin fetih arkadaşlar. Yani ne olacak insan? Bir bakıma da cömert olacak. İkram eden olacak. İnsanları Allah'ın diniyle, ilmiyle, ameliyle, tavırlarıyla davet edecek. Omar radıyallahu anh diyor ki, قَالَ قَسَمَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَ اللّٰهُ وَلَيْهِ وَسَلَمْ قَسْمًا ganimetleri dağıtıyor. Bir şeyler gelmiş, onları paylaştırıyor. يَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَغَيْرُ هَا اُلَا Diyor ki, Omar, Ey Allah'ın Resulü,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 Kötü söz söyleyemek zorunda kalacağım onlara. Ya da beni cimri olarak şey yapacaklar. Bilecekler. Ey Ömer diyor. Onun için verdim diyor. Ve lestu bi bahil, Biliyorsun diyor. Ben ne değilim? Bakil değilim. Ne demek bakil? Cimri değilim diyor. Kötü söz de söyleyemez. Aleyhisselatü vesselamın ağzından kötü söz bu anlarda. Ravahu <gülüyor> muslim. Yine Cübeyr ibn Mut'im hadisi radıyallahu anh diyor ki, "Kâle beyne mâ hu ve sallallahu aleyhi ve sellem meghfalehu min Huneyn." savaşı dönüşü Huneyn savaşı dönüşü. Aleyhisselatü vesselam'ın yanında olan, onunla birlikte çıkan A'rap denilen bedevi adamları var, kaba insanlar. Tabii Huneyn'de ganimet elde edilmiş. İnsan oğlunu malı seven bir tip. Değil mi? İki vadi olsa altın olsa üçüncü isteyen bir tip. Başkomutan Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de olsa ne yapıyorlar? Tutuyorlar Aleyhissalatu vesselam yolun ortasında. Diyor ki Cübeyr bin Mutaim, fa aliqahu al-a'rab yas'alunahu. Ne istiyorlar Aleyhissalatu Hadi daat kanimeti diye böyle. hatta taruhu ila semura. Çölde olan dikenli bir ağaç var. Onun adı semura. Aleyhissalatu vesselam'ın üzerine giderken yani ondan böyle hadi dağıtmalı ısrarcı davranırken ne yapıyorlar Aleyhissalatu vesselam böyle Aca yaklaşıyor yaklaşıyor. Fe khatifat rida <'ahu> ki ridası elbisesi ağaca takılıyor Reisatü Sıkıştırıyorlar yani mübarayı. <fekhatifet> Tava <rida> fa vakafan sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselam duruyor. Diyor ki: Atuni <gülüyor> ridaei. Bana şey mi getirin? Rida'mı elbisemi getirin. Sonra onlara diyor ki, فَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذ۪ي Benim bu ağacın dikenleri, dikenli olan ağacın dikenleri sayısı kadar, bu ağaçların sayısı kadar bende de Allahu Teala'nın nimetleri olsaydı ne yapardım? Onların hepsini size dağıtırdım yani. Bu elimdeki ney? kat kat fazlasını size verirdim. ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا Diyor. Beni ne yapamazsınız? Cimri olarak göremezsiniz. Cimri değilim. وَلَا <gülüyor> كَذَّابًا Yalancı da değilim. وَلَا <gülüyor> جَبَانًا Ama ekliyor Aleyhisselatü Vesselam. Ceben de değilim. Ne demek ceben? Korkak. Yani Aleyhisselatü Vesselam ben size diyor, veriyorum bunları ama bu vermemin sebebi alçaklık, zilletlik, düşkünlük de değil. Bu da bir izzetin göstergesi arkadaşlar. İzzeti olan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 Çünkü savaş olmuş, insanlar istememişler Müslüman olmak. Savaşın sonunda neye karar verilecekse o verilecek. Her şeye razı olacaklar. Razı olmama gibi imkanları yok yani. Ama Aleyhisselatü Vesselam bakın diyor burada ceben değilim, korkak da değilim. Göstergesi bakın Mekke fethi, fethetmiş. Her şey yapabilir onlara. Ne diyor onlara? İdhabu antum tulaka. Hadi gidin, hepiniz serbestsiniz.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 Subhanak Allahumma bihamdik ve'el la ilaha illa ente esteğfiruke ve etûbü